Evet auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfirüh ve nauzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiati amâlina Men yehdihillahu fela ve men yudlil fela Ve eşhedü an la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh Amma ba'du inna al-khayra al-hadisi kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ash-sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah Allahu wa min Allahu ta'ala bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Evet. Edille-i Şer'iye hususu değerli arkadaşlarım bilindiği gibi dini mevzuların en ciddi en önemli konularından bir tanesidir çünkü adı üzerinde Edille-i şer yani şer'i deliller daha güzel bir ifadeyle şeriatı kendisinden öğreneceğimiz deliller dinimizi kendisinden öğreneceğimiz deliller İslam'ı kendisinden öğreneceğimiz delillerdir. Onun için bu çok ciddi bir mevzudur. Konunun çok güzel anlaşılması lazım. Eğer zamanımızdaki arzı endam eden, çirkin manzaralardan birisi olan şer'i deliller hususunda bile problemimiz olursa, hangi konuda, hangi meselede anlaşabiliriz ki? Asla anlaşamayız. Neden? Çünkü daha dinin kaynaklarını yani dinimizi öğreneceğimiz kaynaklar hususunda problemimiz var. Adamlara şimdi işte sorunuzun da cevabı olacak Yusuf, Yusuf kardeş. Adamlara şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccindeki تَرَكْتُ ف۪يكُمْ شَيْئِنِ لَنْ تَدِلُّ مَا مَسَقْتُمْ bihima Kitab-ı Allah'ı ve sünneti. Yani size iki şeyi bıraktım. Sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Şimdi bu hadis-i şerifte sarıldığımız müddetçe asla sapıtmayacağımız iki kaynaktan bahsediyor. Kendisine sarılırsak sapıtmayacağız. Birisi Allah'ın kitabı yani Kur'an, diğeri benim sünnetim yani hadis-i şeriflerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, kavilleri, fiilleri, takrirleridir. Bu çok meşhurdur. Dolayısıyla ehli sünnetin bu konuda da bir ihtilafı söz konusu değildir. Yani Kur'an ve sünnet edilei şer'i olarak hiç kimsenin ihtilaf etmediği bir şeydir. Ama bakıyorsunuz ki az önce senin getirmiş olduğun rivayeti öne sürerek ki sahih bir rivayettir size iki ağırlık bıraktım diyor ve o rivayeti aslını aslarını düzgün okumadan metni düzgün okumadan sanki birinci hadisi şerifte anlatıldığı şekliyle size iki şey bıraktım sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız birisi kitap birisi ehli beytim o hadiste öyle bir şey söylemiyor o hadiste öyle bir şey söylemiyor. Size iki ağırlık bıraktım diyor. Birisi Allah'ın kitabı, ona sıkı sıkıya tutunun diyor, ona sıkı sıkı sarılın diyor. İkincisi ise ehlibeytim beytim ve devam ediyor. ehlibeytim beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. ehlibeytim beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım diyor. Bu hadisle bir önceki hadis arasında dağlar kadar fark var. Hani bir önceki hadiste de iki emanet bırakılmış. Ardından sarılırsanız asla sapıtmayacağınız İhtilaf anında kendisine müracaat ederseniz asla sapıtmayacağınız Dininizi öğreneceğiniz, öğreneceğiniz iki asıl. Bundan bahsediyor birinci hadis şerifte. İkincisinde ise İki emanet bırakıldığını ama birincisi kitap ona sıkı sıkı sarılmamız anlatılırken ikinci olarak ağırlık emanet ehl Beyt ve ehl Beyt hakkında da izahı yapıyor. ehlibeyt Beyt hakkında size Allah'a hatırlatırım diyor. Bence Edille-i hususunda bu hadisi şerifi öne sürenlere bu hadisin kendisi reddiyedir. Ehlibeytim beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Ehlibeytim beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Üç sefer diyor. Yani ehlibeyt beyt edille-i değildir. Allah'tan korkun. Onlar hakkında aşırılık yapmayın. İleri gitmeyin. Bunun yorumunu böyle yapacaksın. Bunun izahını sair deliller çerçevesinde böyle yapacaksın. Ehli, ehli beyt edille-i değildir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de ehlibeyt beyt hakkında Hatırlarsanız Rabbimiz Ahzab suresinde ve zekurna ma yutla fi buyutikunne min ayatil lahi vel hikme innallaha kana latifan habira. Şimdi bu ayetin baş tarafında ya ehlel beyt diyor Ey ehli beyt diyor Ahzab suresinin baş tarafındaki bu ayetin baş tarafında Ey ehli beyt Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de Hikmeti hatırlayın diyor Yani ehli beyt'e bile Değerli kardeşler Ehli beyt'e bile yani Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin hani halkı Ali radiyallahu anhu işte onun hanımı Torunları öyle mi? bunların hepsini içeri, içerisine aldığınız zaman ehli beyte bile evlerinizde okulan Allah'ın ayetlerini yani Kur'an'ı ve bir de hikmeti hatırlayın. Biz hikmetin ne anlama geldiğini Kur'an-ı Kerim'den sünnet-i seniyenin tertemiz sayfalarından hadisler Allah Resulü'nün sünneti olduğunu anlatmışızdır defalarca. Yani bu ayeti de değerli arkadaşlarım evlerinizde ok ey Ehl-i Beyt evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Yani Ehl-i Beyt dediğimiz kişiler, kimseler bile kitaba ve sünnete uymak mecburiyetindedir. Öyle mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile kendisine vahyedilene uyuyordu. Rabbinden sana vahyedilene uy. Bu ayeti celile bizati Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemedir. Rabbinden sana vahyedilene edilene uy diyor. Biz Allah Teala'dan Resulüne vahyedilenin ne olduğunu defalarca anlatmışızdır. Öyle mi? Allahu azze ve celle Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve enzalallahu aleykel Kitap ve hikme ve allemeka ma lem takun talem ve kana fadlullah aleyke azim. Bakın burada Nisa suresi ayet 113 burada Allahu azze ve celle değerli arkadaşlar bizatihi Resulüne Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi diyor öyle mi? Nisa 113 kitabı ve hikmetin bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti diyor. Yani Resul bile değerli arkadaşlar Resul bile kendisine vahyedilenle dini öğrendi. Kendisine indirilenle dini öğrendi. Ve kendisine indirilenin de kitap ve bir de hikmet olduğu yani Kur'an ve sünnet olduğu anlatılıyor değerli arkadaşlar. Resul bile. Hatta Şuara suresinde az önceki Ahzab 34. Heh. Hatta Şuara suresinde hatırladığım kadarıyla Allah Azze ve Celle yine Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme biz sana vahyetmezden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Yani düşünün Allahu Azze ve Celle'nin seçtiği biricik resulü onun kendisine indirdiği vahiy doğrultusunda hareket ediyor. Konuşmaları vahye tabidir. Tabi olduğu şeyler hep vahile tabi olduğu şeylerdir. Yine hatırlayacağınız şekliyle "Huva ma yantiku ani'l hava in huwa illa vahyun yuha" O kendi heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen vahiden ibarettir diyor. Bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in din ile alakalı bütün konuşmalarının vahye dayalı olduğunu anlatıyor. Ahkaf suresi ayet 9'da yine hatırladığım kadarıyla ben ancak bana vahy edilene tabi oluyorum diyor. Yani Resul'ün tabi olduğu fiili olarak tabi olduğu şeyler bile Değerli kardeşlerim, kendisine vahyedilen şeylerdir. Bunu niye anlatıyoruz? Bunu şunun için anlatıyoruz. Yani Allahu Teala kendisine seçmiş olduğu biricik Resulü dahi vahiyle hareket eden birisiydi. Resul için bile edilley-i kitap ve sünnetti. Kur'an ve sünnetti. Yani vahiydi. Kur'an ve sahih sünnet değerli kardeşlerim. Onun içindir ki Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi. Burada sana hikmetli kitabı indirdi değil. Yani burada hikmet kitabın bir sıfatı olarak zikredilmiyor. Yani demiyor ki ve anzalallahu aleykel kitaben hakimen demiyor. Allah sana hikmetli kitabı indirdi demiyor. Ve anzalallahu aleykel kitap ve'l hikme. Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi devamı da çok güzel anlaşılması gerekir. Ve allemake malem takunta alam. Ve bununla sana bilmediklerini öğretti diyor. Allah'ın senin üzerindeki fazlı kerem çok büyüktür diyor. Ondan sonra Muhammed Mustafa'nın ümmetine hitap ederek bu da yine Bakara Suresi'nde bir ayeti celledir. Size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran size kitap ve hikmeti öğreten bilmediklerinizi size belleten talim ettiren bir Resul gönderdik diyor yani burada da yine değerli arkadaşlar kitap ve hikmet öğretilmiş az önceki ayeti cellenin altını tekrar çiziyoruz ey ehli beyt evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın gerek Resul olsun ve gerekse onun en yakın arkadaşları ehli olsun kitaba ve sünnete uyma mecburiyetindedir. Vahye tabi olma mecburiyetindedir. O dinle alakalı hiçbir şeyi kendiliğinden söylemez. Söylememiştir. Onun için dedi ki edile-i çok güzel anlaşılması lazım. Şer'i deliller güzel anlaşılması lazımdır. Hatırlarsanız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde اَلَا اِنِّي اُوْت۪يْتُ ve وَمِسْلَهُ مَعَهُ Dikkat edin bana kitap ve bir de misli verildi. Kitap ve bir de misli verildi. Yani Allahu Teala tarafından Muhammed Mustafa'ya kitap ve bir de onun misli verilmiş. Kitap nasıl vahiyse onun misli gibi bir vahiy verildi diyor. Yani bana iki vahiy indirildi. Kitap ve bir de misli. Sünnet yani sair konuyla ilgili bütün delilleri yan yana getirdiğimizde kitap ve sünnet değerli kardeşlerim. Ehli sünnet bunu böyle anlamıştır. Hikmetin adını sünnet olarak koymuştur değerli kardeşlerim. Zaten Kur'an'a da dikkat ederseniz indirildiğini anlatır. Yani kitap ve hikmet indirildiğinden bahseder. İçinizden bir Resul geldi ki size kitabı ve hikmeti öğretir. Öğretildiğinden bahsediyor kitabın ve hikmetin. Talim ettirildiğinden bahseder kitabın ve hikmetin. Ardından işte Ahzab suresinde de anlatıldığı gibi okutulduğundan bahseder, okunduğundan bahseder. Yani evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın diyor. Yani hikmet indirilen, talim ettirilen, öğretilen ve okunan aynen kitapla beraber değerli kardeşim. Onun içindir ki edilleyi şer'iye konusunda bu açık ve net deliller bize vahye tabi olmamızı ve bunun da Kur'an ve sünnet olduğunu anlatıyor. Kitap ve sünnet olduğunu anlatıyor. Size sarıldığınız sürece asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Bu hadis-i şerif başta da dediğimiz gibi Dini konularda sarıldığımız müddetçe sapıtmayacağımız iki kaynaktan bahsediyor. Ama senin söylemiş olduğun rivayet ki sahihtir, orada da anlatılmak istenen şey size iki ağırlık, iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın Kitabı, ki ona sıkı sıkıya sarılın, tutunun. İkincisi ise ehli beytim ve devam ediyor ehli beytim hakkında size Allah'a hatırlatırım, ehli beytim hakkında size Allah'a hatırlatırım. Ehlibeyt hakkında size Allah'a hatırlatırım diyor. Biz Ehlibeyt'i elbette ki seven insanlarız. Ali radıyallahu anhu'yu seven insanlarız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ashabını seven insanlarız. Bütün hanımlarını seven insanlarız ki Allah onları tezkiye etmiştir. Allah'ın tezkiyesinden sonra artık onların kimsenin tezkiyesine ihtiyacı yoktur. Elbette ki hepsini seviyoruz. Allah hepsinden razı olmuş. Ve onları cennetle müjdelemiş. Daha dünyadayken. Ama bazı asabi ruhların hem bizim kaynaklarımızı beğenmezler, hem bizim kaynaklarımızı itiraz ederler, hem de bir bakarsınız ki güya kendilerine delil oluyormuş gibi, kendilerine delil sandıkları bazı rivayetleri ne yapıyorlar? bizim e, önümüze sürmeye çalışırlar. İşte az önceki Size tabi size iki ağırlık bırakıyorum. Veda hocam, nerede geçerse geçsin bizim için o önemli değildir. Veda bu diye, yani şey yapıyor ne, ne değiştiriyor yani. hmm. Ya zaten karıştırırlar. bizim için önemli olan bunun nerede geçtiği değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nerede söylerse söyler. Söylemiş mi Söylemiş. Bunu önemli olan nerede söylemiş değil. Bunu nasıl söylemiş? Söylediği ifadeler nedir? Buna hiçbir şey karıştırmadan heh, neyi kastetmiş? Bunu güzelce anlamak bizim için. Yani söylendiği mevki efendime söyleyeyim e, neden, niçin, söylenmesinin kastı bu bizim için önemli değil pek. Hatta bu konuda bir kural vardır, kaide vardır. İtibar lafzın umumiliğine'dir. Sebebin hususiliğine değildir. Bunu güzel anlamamız gerekir neymiş? İtibar lafsın umumiliği nedir. Sebebin hususiliğine değildir. Yani söylenen bir söz yani bir hadisin vurut sebebi veya bir ayetin nuzul sebebi ne olursa olsun değerli kardeşler bizim için önemli olan lafsın umumiliğidir. Lafsın umumiliğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyden dolayı bir şeyler söyler. Mesela en açık bu konudaki en açık delillerden bir tanesi adamın birisi geliyor. Ya Resulallah ben mahvoldum diyor. Ben mahvoldum. Ne oldu? Yolda bir kadına denk geldim diyor. Cima hariç her şeyi yaptım diyor. Kadını öptüm, tuttum, sıktım, cimcikledim. Sen bizimle beraber namaz kıldın mı diyor. Kıldım diyor. Ayeti celile iliyor iyiliklerin kötülükleri sileceği anlamında ayeti celile iniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti celleyi okuyor. O adam soruyor, Ya Resulallah bu sadece benim için mi geçerli? Hayır, ümmetimden bu hataya düşen herkes için geçerlidir. İşte bakınız, bu hadis-i şerif gayet açık ve net bir şekilde itibar lafzın nedir sebebin hususiliğine değildir. Bu kuralın bu kaidenin en açık ve net delillerinden bir tanesidir. Bu kuralı oluşturan daha birçok deliller vardır. Yani bu kuralın kendisine dayandığı birçok deliller vardır. Ama bunlardan bir tanesi ve en açığı diyebileceğimiz az önceki hadisi şeriftir. Bu sadece benim için mi geçerlidir? Hayır, ümmetimden bu tip hataya düşen herkes için geçerlidir. Öyleyse ayetlerin nuzul sebebi, hadislerin vurul sebebi belli bir noktaya kadar belki öneme haizdir ama itibar lafzın umumiliğine'dir, sebebin hususiliğine değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu nerede, nasıl, ne şekilde söylerse söylesin. Bura anlaşıldı mı? Bunu böyle anlamamız gerekir. Allah hepimize yardım etsin ve Kur'an ve sünneti kendimize rehber edilen kullarından olmamızı nasip etsin. Genelde bu tip rivayetleri öne sürüp ileri geri konuşan insanlar mu'tezile, şia şia ve mu'teziledir. Az önce dediğimiz gibi hem bizim kaynaklarımıza karşı direnirler, onları yalanlarlar. Efendime söyleyeyim sahabenin sapıttığından bahsederler yalan şeyler uydurduğundan bahsederler hem de işlerine geldiğinde ne yapıyorlar? Onu kullanmaya çalışıyorlar şimdi adam Bukhara'daki bir hadisi geliyor getiriyor diyor ki siz, siz edile-i şer'iyenin iki olduğunu söylüyorsunuz ama bak diyor pe peygamberimiz diyor hadisin birisinde ne diyor? Size sarıldığınız müddetçe sapıtmayacağınız bir şey bırakıyorum Allah'ın kitabı diyor Doğru. Buhari hadisidir. Sahihtir. Tamam. Eğer sünnet kendisine sarılmayacağımız bir şey olsaydı sen bir kere bu bu sözü bile bize getiremezdin. Bunun kendisi hadistir. Kaldı ki umumun cüzlerinden birisini zikrediyor burada. Başka bir yerde daha ziyade, ziyadeli şekliyle size sarıldığınız müddetçe sapıtmayacağınız iki şey bıraktım diyor. Onun ikisi de birbirine tezat değil bu. Kur'an'a sarıl. Kardeşim Kur'an'a sarıl demeniz bir insana sünneti inkar et sünneti bırak anlamına gelmez. Kur'an'a sarıl. Kur'an'a ve sünnete sarıl. Yani yerine göre söylenecek sözlerdir bunlar. Kur'an-ı Kerim'de zaten eğer Kur'an-ı Kerim düzgün okunursa değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim eğer güzel okunursa, Kur'an-ı Kerim bize kendisine sarılacağımız gibi, kendisini en güzel şekliyle beyan eden, izah eden, diğer bir ifadeyle tefsir eden, hadisi şeriflere sarılmamızı da emrediyor. Hadislerin vahiy olduğundan bahseder. Eğer güzel anlaşılırsa, az önce okuduk bazı ayetleri, Mesela ihtilaf anında ne yapacağımızı söylerken ne yapıyor? Fe in tanaza'tu fi şey'in farduhu ila Allah ve Rasul. İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Zalik hayru ve ahsanu ta'vila. Her bir şeyde niza ederseniz, ihtilafa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa Ferdühü ilallahi var Resul. Allah'a ve Resul'üne gidin diyor. Meselenizi Allah'a ve Resul'üne götürün diyor. Şimdi burada Allah'a gidinden kastın ne olduğu, Resul'e gidinden kastın ne olduğu güzel anlaşılmalıdır. Yani burada fazla kafa yormaya da gerek yoktur. Burada iki merciden bahsedildiği belli. Öyle mi? Allah'a ve Resul'üne gidin. Allah'a gidin anlaşılmaz sadece. Allah'ın Resulüne gidin anlaşılmaz sadece. Allah'a ve bir de Resulüne gidin. Ve ehli sünnet nazarında Allah'a gidinden kasıt kitabına Resulüne gidinden kasıt onun sünneti nedir kardeşim? Şimdi bunu normalde bunu normalde dini meselelerimizi araştırırken, soruştururken de normalde hepimiz anlayabiliriz. Yani sadece Kur'an meseleleri teferruatlı bir şekilde izah etmez. Namaz kıl der. Her zaman anlattığımız gibi nasıl ve ne şekilde kılınacağını anlatmaz. Öyle mi? Zekat verin der. Hangi malda ne kadar zekat verilir? Bir malın üzerinden ne kadar zaman geçerse zekata malik olur. Bunların hepsini bize sünnet öğretiyor. Haç bilinen aylardadır der. Hangi ayda olduğunu bize sünnet anlatır. Öyle mi? Onun için Kur'an-ı Kerim'in kendisi bile "Ve enzalna ileyke zikre litu bayina lin nasi ma nuzila ileyhim ve laallehum yetefekkerun." Sana da bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirileni beyan edesin. Yani burada sana da bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirileni beyan edesin. Bu konuyla ilgili sair karineleri de göz önünde bulundurursanız bu ayetin bize anlatmış olduğu şey neyi biliyor musunuz? Sana da bu sünneti indirdik ki kendilerine indirilen Kur'an'ı Bununla onlara beyan edesin, izah edesin, tefsir edesin. Anlamı budur kardeşim. Bunun anlamı budur. Yani Kur'an bile bizatihi bize iki kaynaktan bahseder. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. Öyle mi? Ne demek Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı haram saymayanlarla mukatele edin. Allah'ın haram kıldığını, Resulü'nün haram kıldığını. Allah'ın haram kıldığı yani ayetlerin haram kıldığı, Resul'ün haram kıldığı, hadislerin haram kıldığı. Ama haram kılan tek Allah'tır. Allah ve Resul'ün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. Allah'ın kitabında Resulü'nün sünneti ki, sünnetindeki haramları haram saymayanlarla mukatele edin demektir. Onlarla vuruşun, dövüşün, savaşın. Anlamı budur. Bu da yine bize haram ve helalin kaynağının iki olduğunu söylüyor. Öyle mi? Haram ve helalin kaynağının iki olduğunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben size öyle şeyleri haram kıldım ki bunlar tıpkı Allah'ın haram kıldığıdır. diyor. Yani bunları kendiliğimden haram kılmış değilimdir. Bunlar Allah'ın ayetlerinde söylediği orada haram kıldığı gibi kat'i haramlardır diyor. Az önce dedi bana kitap ve bir de misli verildi diyor. Onun içindir ki yani kitap haram kılacağı gibi sünnet de haram kılar. Kitap helal göreceği gibi sünnetin de helal gördüğü şeyler vardır. Ama bunlar hepsi vahye dayalı olan şeylerdir. Resul kendiliğinden hiçbir şeyi haram kılamaz. Hiçbir şeyi helal kılamaz. Yani Allah'ın helalini haram haramını helal yapamaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan en çok korkan oydu. Helal ve haram hususunda Allah'tan en çok korkan oydu. Sallallahu aleyhi ve sellemdi. Burada da yani helal ve haram hususunda da değerli arkadaşlarım, söz yine iki kaynak, kitap ve sünnettir. Allah ve Resulü bir şeyi emrettiği zaman mümin olan erkek, mümin olan kadın bunu seçmeye muhayyerlikleri yoktur. Yani Allah da emreder, Resulü de emreder. Kitabın emrettiği şeyler, sünnetin emrettiği şeylerdir. Ve ikisi de vahye dayalıdır. Haşa Allah'ın ortağı değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Allah'ın ortağı değildir. Bazı asabi ruhlar hadis inkarcılığı yapmak için siz diyor Resulullah'a Allah'a ortak koşuyorsunuz. Allah nasıl haram kılarsa diyorsunuz, Resul de öyle haram kılar. Doğru biz, Allah nasıl haram kılarsa, Resul de öyle haram kılar derken, Allah'ın kitabındaki az önceki ayeti okuyoruz. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. Al sana ayet, ayet bunu söylüyor. Ama burada Allah'ın haram kıldığı, kitabındaki haram kıldığı şeyler, Resulünün haram kıldığı sünnet-i seniyedeki haram kılınan şeyler anlamındadır. İkisini haram kılan da Allah'tır. Çünkü diğer hadisler ne yapıyor? Bunu izah ediyor. Benim haram kıldıklarım Allah'ın haram kıldıklarıdır diyor. Çok gayet açıktır. Nettir. Öyleyse burada da az önceki ifadeyi tekrar etmekte fayda vardır helal ve haram hususunda da yine iki kaynaktan bahseder Allah Azze ve Celle. Allah ve Resulünün emirlerine ittiba hususunda da yine kitap ve sünnetten bahseder. Yani kitabın emirleri sünnetin emirleridir. <gülüyor> Edile şey hususunu bitiririm ona inşallah cevap veririz. Şimdi bakınız yine Nisa suresinin baş tarafında da ey iman edenler Allah'a itaat edin ve Resul'üne itaat edin. Ati'u ya <gülüyor> eyühellezina amenu ati'u Allaha ve ati'ur Resule. Allah'a itaat edin ve Resul'üne itaat edin. Efendim Aleyküm selam Derste hayırdır <gülüyor> Buyurun buyur gel Evet Allah'a itaat edin Ve Resulüne itaat edin Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin Mustakil emir sigaralayıyla geliyor Mustakil emir sıgalarıyla geliyor. Allah'a itaat ve Resul'e itaat. Bak, i̇taat iki merci. Öyle mi? İtaat iki mercidir. Edille işeriye ikidir. Bunların hepsiniyle hepsiyle bir şeyler anlatmak istiyoruz. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, emrettiği zaman az önce okumuştuk yine. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman. Öyle mi? Ahzab suresinde bir ayet. Yani, Allah da hüküm koyar, Resulü de hüküm koyar. Allah'ın hüküm koyması, kitabın hüküm koyması, Resulü'nün hüküm koyması, sünnetin hüküm koymasıdır. Sünnetin hüküm koymasıdır. Enfal suresinde yine bir ayeti celle, madem ki söz buradan açıldı, biraz daha genişletelim. Ey iman edenler diyor. Sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bakınız burada da yine kardeşler kendisine icabet edilmesi gereken iki kaynaktan bahsediyor. İki kaynaktan. Allah'a ve Resulüne icabet edin. Allah'a icabet onun kitabınadır. Resulüne icabet onun sünneti nedir değerli kardeşler? Tövbe 29 az önceki söylediğimiz ayetin numarasıdır. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. Nisa 59 herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a ve Resulüne gidin. Şimdi bu ayetler değerli arkadaşlarım yani baştan beri anlatmaya çalıştığımız ayetler, hadisler İtaatin vacip olduğu iki kaynaktan bahsediyor. İtaatin vacip olduğu iki kaynaktan bahsediyor. Kendisine başvurulacak şer'i hükümlerin iki kaynakta olduğundan bahsediyor. İnsana hayat verecek şeylerin bu iki kaynakta olduğundan bahsediyor. Eğer delillere dikkat ettiyseniz. Yani insana hayat verecek şeylerin ancak iki kaynakta olduğu anlatılıyor. Davet iki kaynağı yapılmalıdır. Helal ve haram iki kaynakta aranmalıdır. Ve ihtilaf anında meselelerin halli için iki kaynağa gidilmesi lazım. Bunlar bize bunu anlatıyor. Yani hep iki iki iki iki olarak gidiyor. Öyleyse edilleyi şer'iye ikidir kardeşim. Şer'i kaynak iki şer'i deliller ikidir kardeşler. Kur'an ve sünnet. Kur'an ve Sünnet. Eğer bunlar anlaşıldıysa eğer bunlar anlaşıldıysa bunun haricinde bunun haricinde şimdi biz burada sürekli 2-2-2 bunlardan bahsettik. Bunun haricinde şer'i delilin varlığını iddia eden ispatını yapması lazım. İcmadan bahsedilir ama icma edileği şer'iye değildir. Yani elbette ki İslam'da bir icma olayı vardır ama icma edile-i şer'iye değildir. Mesela bir örnek vereyim ben size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının cem'isi namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi diyor. Namazın terki hususunda bak sahabe arasında icma var. Bu hadis bunu açıkça söylüyor. Resul Resul'un ashabı arasında bu konuda icma var. Şimdi namazın terkinin küfür olduğunu söyleyen icma mı? Yoksa yoksa naslar yani kitap ve sünnet mi namazın terkinin küfür olduğunu söylüyor ve bu konuda da bütün sahabe haberdar. Bu mu anlaşılıyor? Ne anlaşılıyor? namazın terkinin küfür olduğunu kitap ve sünnet söylüyor. Kur'an ve hadisler söylüyor. Ve bu konuda da sahabe arasında bir ittifak. Sahabenin bu konuda, sahabenin cem iyisinin bu konuda haberi olduğu. Bu anlatılıyor bize. Kardeşim icma budur. İcma bir şeyi helal, bir şeyi haram yapmaz. İcma var ama yanlış anlaşılıyor. İcma budur kardeşim. Yani bu meseleden herkesin haberi vardır anlamında icma bir şeyi haram yapmaz ki mesela benim ümmetim dalalet üzerinde bir araya gelmez diyor bu hadisi şeriftir yani tamam bak şimdi bak İcmaya delil değil bak şimdi bu benim ümmetim dalalet üzerinde bir araya gelmez eğer ümmet bir araya gelmişse o bir araya geldiği şey dalalet değildir hakikattır hakikat nedir Kur'an ve sünnettir kardeşim. Bunun üzerinde kafa yorup güzel anlamak lazım. Az önce az önce sahabe ne yapmıştır? Bir araya gelmiştir o konuyla alakalı. Ve yan yana geldiği o mesele haktır. Yani bir mevzu olur. Bu mevzuda falanlar farklı anlar, filanlar daha farklı anlar öyle mi? Var mı böyle meseleler? Bir sürü böyle mesele vardır. Yani İslami meselelerin içerisinde bir takım insanlar böyle anlıyor, diğer bir takım insanlar da şöyle anlıyor. Yani mesele üzerinde icma yok. Ama unutmayın ki o iki takımdan birisi doğru anlıyor. O iki takımdan, o iki gruptan birisinin anlayışı doğrudur. Bunu da tespit edecek, ispat edecek nedir? Kur'an ve sünnettir kardeşim. Yani bir meselenin hak olabilmesi için illa onun üzerinde icma yapılması gerekmiyor. Adam muhalefet etmiş, adam yan çizmiş veya cahilliğinden dolayı bu meseleden haberi yok. Diğer bir takım insanlar bunun hak olduğunu söylüyor ardından bunun delilini getiriyor. Doğru olan budur kardeşim. İcma güzel anlaşılması lazım. İcma vardır İslam'da ama icmadan kastın ne olduğu iyi anlaşılmalı. İcma'dan kastın ne olduğu iyi anlaşılmalıdır. Ama icma edille şer'iye değildir kardeşim. İctihad, ictihad vardır ama ictihad edille şer'iye değildir. İctihad edille şer'iye değildir ama İslam'da ictihad vardır. İctihad nedir? Kafana göre fetva ver. Böyle mi? Kafana göre fetva ver. O fetvan edille-i şer'iye sayılsın. Öyle mi? Bu mu anlaşılır? İçtihat vardır ama içtihatı güzel tanımlamak lazım. Yani güzel anlamak lazım. İçtihat değerli kardeşlerim. İçtihat mükellefin sorumlu olduğu dini meseleleri, dini konuları araştırma, soruşturma yolunda harcadığı çabanın, gayretin, uğraşın adıdır. Hayır. Onun için müçtehit iştihadında hata eder, isabet de eder. Hakim iştihadında hata eder, isabet de eder. Peki şimdi sormak lazım. Öteden beri ilim ehli abilerimiz kardeşlerimiz de söylüyor ve doğru gördüğümüz için biz de aynısını söylüyoruz ve diyoruz ki kendisinde Hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir şey edille işer olur mu arkadaşım ya? İctihad edille işeriye değildir. İctihad az önce ifade ettiğimiz gibi mükellefin dinini araştırma, soruşturma yolundaki harcadığı çabanın gayretin adıdır. Hata edebilir, isabet de edebilir. İctihad da edille değildir. Ve bu konuda kim bir şeyler karalamaya başlasa hangi fıkıh kitabının baş tarafını açsanız hemen karşınıza çıkan bir rivayet vardır Muaz'ın Yemen'e gönderildiği rivayeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz Cebel'i Yemen'e gönderirken neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla peki onda bulamazsınsa Resulünün sünnetiyle. E peki onda bulamazsınsa reyimle iştihat ederim diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu tasvip ediyor. Sırtını sıvazlıyor. Bu konuda Allah, Res Allah Azze ve Celle'nin Resulünü muvaffak kılan, işte Allah'a hamd olsun anlamında bir söz söylüyor. Ama ne yazık ki bu hadis sahih değildir. Sahih bir hadis değildir. Seneden, metnen, rivayeten, dirayeten hadis sahih değildir. Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulamazsınsa sözünü peygamber söylemez. Böyle bir sözü söylemez ilim diyor. Ne demek kitapta ve sünnette bulamazsınsa? Kitapta ve sünnette bulunmayan bir şey din değildir. İbni Macide bu konuda yine bir rivayet var. Eğer zayıf hadislerde delil oluyorsa o zaman bunu da alın. Allah Resulü aynı mesele ile alakalı diyor ki sakın orada kafana göre hüküm verme diyor rehinle iştihat etme diyor herhangi bir mevzu oldu da bana mektup yaz diyor Aha bu da bu da bir rivayet ama bak bu da sahih değil bu da sahih değil onun için güya iştihadın eddille-i şer'iyeden olduğunu ispat etmek için çırpınanlar bunu öne sürmeye çalışırlar halbuki az önce de ifade ettiğimiz gibi hadis seneden metnen rivayeten dirayeten sahih değildir açın tirmizinin kendisi söylüyor bunun senedi muttasıl değil diyor. Bitişik değil, kopukluk var diyor. Humus halkından bir kişi diyor. Yani bizim tabirimizle sarı çizmeli Mehmet Ağa anlatmış. Onun için içtihat da vardır dinde ama içtihat edile-i şer'iye değildir. İcma denilen olay vardır ama icma edile şer'iye değildir kardeşim. E geldik şimdi kıyasa. Kıyas da aynı şekilde kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran rey cinsindendir. Aynen bir türlüsüdür. Yani nasıl edile-i oluyormuş? Ayetlerin, hadislerin kolunu, bacağını kırarak güya kıyasa delil getirmeye çalışıyorlar. Allah kıyas yapmaz. Resulü kıyas yapmaz. Allah ve Resulü hüküm koyar kardeşim ne kıyas yapacak? misal veriyor, örnek veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeylerden örnek veriyor, misal veriyor, bunu kıyas Buhari kıyasın reddi zem yani rey ve kıyasın zem mi diye başlık atmış, eviriyorlar, çeviriyorlar işte buradaki min harfi cerfin, cerinden dolayı kıyastan bazısı şudur budur, yani eyiyorlar büyüyorlar yine kıyasa efendim delil çıkarmaya, delil getirmeye çalışıyorlar, yani Kur'an ve sünnet kardeşim bitti kitap ve sünnettir edille-i şer'i hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerinde sahih hadislerde baktığımız zaman kıyasa bile vardır. Buhari'de bir rivayet var diyor ki şeriatın getirdiği birçok şey diyor kıyasın rihin kıyasın hilafınadır diyor bunlardan bir tanesi de diyor hayızlı kadının temizlendikten sonra orucu kaza edip de namazı kaza etmemesi bunlardandır diyor. Kıyasa göre öyle mi? Onu da kaza etmesi gerekirdi. Öyle mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok rivayetler var. Yani bunu kıyasın reddine deli getiriyor. Getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kim o? Kim o? He? Alparslan hocam. He gel Alparslan. Sahabilerden bir tanesi cünüp olduğunda cünüp olduğunda Alparslan otur hemen. Cünüp olduğunda şey yapıyor. Toprakta tamamen yuvarlanıyor. Teyemmüm ediyor. ediyor. Şimdi ilim ehli insanlardan diyorlar ki bu adam Allah kendisinden razı olsun. Bu adam cünüplükten yıkanma hususuna kıyas ederek toprakta tamamen vücudunun her tarafı toprak olsun diye yuvarlanıyor. Eh, diyor ki yani nasıl ki suyla tam bütün bedenimiz ıslanması lazım öyle mi? Böyle ancak cünüplükten kurtulabiliriz. O da teyemmümü ne yapıyor? Tevmümü bu şekilde yapıyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun yaptığı kıyasın bak bu ifadeyi ben kullanıyorum ilim ehlinden kullanıyorlar onun yaptığı bu kıyasın batıl olduğunu söylüyor. Yani şöyle yapsaydın sana yeterlidir diyor. Yani bu belli ki o adam yani cünüplükten yıkanmaya kıyas ederek vücudun her tarafını topraklamak için uğraşıyor. Öyle mi? Ondan sonra yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haçtan bahsediyor. Bir tanesi bir tanesi diyor ki Ya Resulallah diyor her sene mi diyor. Bu adam neye mukayese ederek neye kıyas ederek her sene mi diye soyrusunu sordu. Hayır. Bak şimdi Ramazan orucuna kıyas etti. Öyle mi? Zekata mı kıyas etti? yani oruç, zekat öyle mi? Her sene malik olduğun zaman kurban gibi yani bu adam bir şeylere kıyas ederek sordu her sene mi ya Rasulallah? hayır dedi Allah Resulü yani bu tip deliller değerli kardeşlerim kıyasın reddi için aslında bir delildir kıyasın reddi için bir delildir O zaman dönüyoruz, dolaşıyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yine ta başa dönüyoruz. Size iki şey bıraktım. Sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Aleykümselam selam. Yine buraya dönüyoruz. İki şeyi bıraktım. Sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bu bizim için yeterlidir değerli kardeşlerim. Allah Resulü iki dediyse ikidir bu. Üç dememiş, dört dememiş. Haldı ki Edirle-i hususunda... Edille-i Şer'iye hususunda bugün Müslümanlar arasında iki diyen olduğu gibi, üç diyen olmuş, dört diyen olmuş, beş diyen olmuş, altı diyen olmuş farklı farklı rakamlar söyleyenler olmuş. Yani daha Edille-i Şer'iye hususunda bile bir birlik ve beraberlik söz konusu değilse yani Müslümanlar dinini nasıl nereden öğrenecek? Dinde birlik beraberlik nasıl sağlanacak? Dolayısıyla diğer bir ifadeyle yani şer'i deliller hususunda bile herkesin farklı farklı bir rakam zikretmesi bu mesele içerisinde ciddi bir arızanın olduğunu gösteriyor. Yani ciddi bir arıza vardır. Herkes farklı bir şey söylüyor. E az önceki ayeti celilede de Ey iman edenler ifadesiyle iman ettiğini söyleyen herkese hitap ediyor Rabbimiz. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan ulur emre itaat edin. Aranızda bir şeyde ihtilafa düşerseniz فَرُضُّهِ اِلَى ver Rasul. Gayet açık ve nettir. İhtilaf anında kitaba ve sünnete gidin. Kitaba ve sünnete gidin. Allah'a ve Resulüne gidin. Edirle-i ikidir. Bunu çoğaltmaya hiç gerek yoktur. Bunun ikisi bize yeter. Bugün kıyası kabul edenler bile değerli arkadaşlar, bugün kıyası kabul edenler bile Nas'ın olduğu yerde kıyas yapılmaz diyor. Ebu Hanife Rahimullah'ın bir sözüdür. Biz zayıf hadisi bile kıyasa tercih ederiz diyor. Öyleyse bu tip mevzuları konuşmadan önce neyi halledemediniz? Aradığınız ne? Soru, sorduğunuz, soruşturduğunuz ne? Bunu karşı tarafa bir sormak lazım. Yani hemen kıyastan niye bahsediyoruz? Hele hele şu ortamda yani şu çağımızda problemimiz ne? İhtiyacımız ne? Hey, problem ne? Şu an. Daha insanlar tevhidi bilmiyorlar. Tevhidin ne olduğundan haberleri yok. Öyle mi? Günlük amellerini tatbik edecekleri, üzerinde ihtilaf edilmeyen efendime söyleyeyim meseleler, bunları öğreneceğine, bunları uygulayacağına ee, derin ilmi meselelere, yani dinin kaynakları hususunda mücadeleye, münakaşaya girişiyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Neyi bulamadın kardeşim? Sen bir onu al gel bakalım. Kitapta, sünnette bulamadığın ne? E, kimseyi zorla inandıramazsın ki Alparslan'ım inanmıyorsalar. Biz şimdi insanları ikna etme memuru değiliz. Biz bildiklerimizi anlatma mecbur mecburiyetindeyiz. İnsanları ikna etme bir mecburiyetimiz yoktur. Bildiklerimize anlatma mecburiyetimiz vardır. Ve hidayet dağıtıcılar da değiliz bizler. Öyle mi? Hakkı tebliğ ederiz. Hidayet veren Allah'tır. Çünkü hidayeti hak edecek kim? Bunu en iyi bilen Rabbimizdir. Bize düşen hakkı haykırmak, hakkı anlatmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile sevdiklerine hidayet veremez ise, sen sevdiklerine hidayet veremezsin Sözünün muhatabı Muhammed Mustafa'dır. Öyle mi? Biz sevdiklerimiz hidayet veremeyiz. Yani biz elbette ki isteriz bir başkası anlasın meseleyi, elimizden hidayet bulsun. Çünkü karlı bir kazanç. Ama velakin biz hidayet dağıtamayız. Hidayetin verilmesi için vesile olabiliriz. Bu vesile olursak böyle bir vesile olursak ne mutlu bize. Çünkü kimin elinden bir başkası hidayet bulursa o insan için üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlı bir sevap, bir ticaret vardır. Öyle mi? Bize düşen budur. Allah'a dua ederiz. Ondan sonra davetteki usul uslup nasıl olmalıdır bunu öğrenmeye çalışırız. Bu anlamda bir şeyler yaparız. Gerisi Allah'a kalmıştır. Sormuş olduğunuz sorunun cevabı ve bunun haricinde de Kur'an'daki biz derken O yaptığından sorulmaz. Siz yaptığınızdan sorulursunuz. Biz derken yani allah Azze ve Celle'nin biz ifadesini yani çoğul bir ifadeyi niye kullanıyor? Öyle mi? Teslis inancına mı delil getireceğiz yoksa? Delil getirenler... Allah öyle kullanıyor. Bunu ben Şeyha e sormuştum, Ebu bu Hocamıza sormuştum. Allah çok kibardır, biz diyor. <gülüyor> yani e, bizim bu konudaki düşüncemiz yıdır. Benim bu konudaki düşüncem bu biraz şey bir ifade ama bizim bu konudaki düşüncemiz derken yani kibar bir ifade oluyor. Ha, şimdi biz, şimdi biz, şimdi biz burada Allahu Teala. Öyle kullanmış. O yaptığından sorulmaz ayette denildiği. Sizler yaptığınız... He. Biz Allah'ın tek olduğuna, bir olduğuna iman ediyoruz. Kul <gül> huvallahu ahad. He. Hayır, hayır. Nahnu nerzükkum derken yani sizin rızkınızı veren bizizdir melekler mi rızık veriyor? Hayır. Böyle bir izahı ben biraz önce bir, bir şeyler söyledim ama sorduk Öyle söylediler yani bunun <gülüyor> cevabı söyleyeceğimiz bu olabilir ancak yani Rabbimiz yani yine Rabbimizle sınırlı yani melekleri şunu bunu katmadan yine Rabbimizle sınırlı o yaptığından sorulmaz o öyle demişse öyledir kardeşim diyeceksin yani Allahu Teala ki vardır biz diyor ya ben sorduğumda ben de hoşuma giden bir ifadeydi ha yani illa budur anlamında Allah öyle kullanmıştır o yaptığından sorulmaz ama biz inanıyoruz ki o biz dediği için yani çoğul kullandığı için yani bir iki Allah üç Allah haşa kulhu Allahu ahad de ki o Allah tektir yani bu konuda diğer soruya geçmeden yani bu konuda Fazla böyle demagojiye, fazla efendime söyleyeyim laf ebeliğine, şuna buna hiç gerek yoktur. Allah öyle söylemiştir. Kul huvallahu Biz Allah'ın tek olduğuna inanıyoruz. Orada öyle kullanmıştır. O yaptığından sorulmaz. O kadar. Mesela Yusuf bir izah yaptı. Şeyhe sorduk o başka bir izah söyledi. Öyle mi? Herkes bir şey söyler. Allah öyle söylemiştir. Bir kişi mesela çok sevir. Evet. Evet.